896 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Ayşe validemizle güzel geçinmeleri. Evet Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamberle oturuyorduk. Bu sırada dışarıdan bazı sesler işitildi.